Ol hangi acip sır ki çıkar göklere İsa kimdir çekilen çarmaha kimdir yine yu'da? Nur derdi için tahtını terk Ethem bir başkasının tahtı olur derdine merhem Çok şahsı veli nur ile hem etti kanaat çok şahsı deni nur ile hem buldu keramet Her hepsi de pervanesi üftadesi nurun her hepsi muamma gücü yetmez bu şuurun Şak etti Kamer fahri beşer ol yüce server her yerde ve her anda onun nuru muzaffer Kur'an'dı kavli nurdu yolu ümmeti mutlu ümmet olanın kalbi bütün nur ile doldu Çekmezdi keder ol sözü cevher özü Kevser ol sureyi Kevser dedi adasına epter Ol şemsi ezelden kaçınan ol kuru başlar. gayya cehennemde bütün yakmış ateşler. Bitmişti nefes, çıkmadı ses, bıktı da herkes. Ol Nura varıp baş eğerek hep dediler pes. İdraki olan kafile ayrıldı Kureyş'ten, feyz almak için doğmuş olan şanlı güneşten. Ol Kevseri Ahmet'ten içip her biri taz taz. Olmuştu o gün sanki mücella birer elmas. Ol başlara taç, derde ilaç, mürşidi âlem, eylerdi nazar bunlara nuriyle demadem. Bunlardı o adayı boğan bir alay arslan, Hak uğruna nur uğruna olmuş çoğu kurban. Bunlardan o gün ehlin nifak cümle kaçardı. Müşrik ise ol aklı anın kalmaz uçardı. Bunlardı o peygamberin ashabı ve ali, dünyada ve ukpada da hem şanları ali. Tavsif ediyor bunları hep şöylece Kur'an. sulh vakti koyun, kavgada kükrek birer aslan. Hep yüzleri pak, sözleri hak, yolları haktı, Merkepleri yeller gibi düldüldü bıraktı. Bir cezbe yahay ile seller gibi aktı. Adağa varıp her biri şimşek gibi çaktı. Bunlardı o gün halkayı tevhidi kuranlar, bunlardı o gün baltalayıp küfrü kıranlar. bunlardı mübarek yüce cem'iyyet-i şura, bunlardı onurdan dizilen halkayı kübra, bunlardı alan Suriye Irak ülkeyi kisra, bunlarla ziyadar o karanlık koca sahra. Bunlardı veren hasta alil gözlere bir fer bunlardı o tarihe geçen şanlı gazanfer Her hepsi de bir zerreyi nuru o habibin her an görünür gözlere ondan nice yüz bin Nur altına girmiş bulunan türlü cemaat hem buldu beka hem de bütün gördü adalet Derhal açılıp gökyüzü hem parladı ol nurdan gelen risale in nur, Allah krahim eyledi mahlukunu mesrur. Zulmet dağılıp başladı bir yepyeni gündüz, bir neşe duyup sustu biraz ağlayan o göz. Birden bile düşmezken onun ahı dilinden kurtuldu yazık dertli beşer derdin elinden. Ol taze güneş ülkeye serptikçe ışıklar. Hep şad olacak, şevk bulacak kalbi kırıklar. Her kalbe sürur, her göze nur doldu bugünden. Bir müjde verir sanki o bir şanlı düğünden. Arz eyleyelim ol yüce Allah'a şükürler. Kalkar bu kahr, cehlü dalal, şirkü küfürler. Ol nuru hüdâ saldı ziya, kalbe safa hem, gösterdi beka, göçtü fena, buldu vefa hem. Çıkmıştı şakî, geldi naki gördü adavet eylerdi nefi oldu hafi nuru hidayet fışkırdı risale-i nur ufuktan nuru risalet ol nuru risalet verecek emnü adalet Allah'a şükür kalkmada hep cümle karanlık Allah'a şükür dolmada hep kalbe ferahlık Allah'a şükür işte bugün perde açıldı Âlemlere artık yine bir neş'es açıldı. Artık bu sönük canlara can üfledi canan. Artık bu gönül derdine ol eyledi derman. Bir faslı bahar başladı illerde bugünden. Bir sohbeti gül başladı dillerde bugünden. Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum. Nur derdine düştüm de denizler gibi coştum. Bir zerrecik olsun bulayım derde ararken düştüm yine der yağ gibi bir nur'a bugün ben verdim ona ben gönlümü baştan başa artık maşukum odur şimdi benim ben ona aşık ol nuru ezel hem kararan kalplere layık ol nurdan alır feyzini hem cümle halayık kahreyledi ol zulmeti risaleyi nura akanlar. Nur kahrına uğrar ona hasmane bakanlar Küfrün bütün alayı hücum etse de ey nur etmez seni dur kendi olur belki de makhur. Sensin yine hazır yine sensin bize nazır ey nur rahim ey ebedi bir cilve-i kudreti fatır Bir neş'e duyurdun imanla sırrı ezelden bir müjde getirdin bize ol namlı güzelden Madem ki içirdin bize ol abu hayattan bir zerre kadar kalmadı hav şimdi memattan Hasret yaşadık nuruna yıllarca bütün biz masum ve alil türlü bela çekti sebepsiz Yıllarca akan kan dolu gözyaşları dinsin zalim yere batsın o zulüm bir yere sinsin Yıllarca asırlarca bu nurun yine yansın Öksüz ve yetim, dul ve alil hepsi de kansın. Ey nurgülü, Nur çehreni öpsem dudağından, Kalp bahçesinin kalbine diksem budağından. Her dem kokarak hem o güzel raihhasından, çıksam yine ben alemi fani tasasından. Nur güllerin açsın, yine miskler gibi tütsün, Sinemde bu can bülbülü tevhit ile ötsün. Sensin bize bir neşe veren ol gülü halis, sensin bize hem cümleden ala dahi muhlis. Ey nuru risaletten gelen bir bürhan-ı Kur'an, ey sırrı fırkandan çıkan hücceti iman. Sendin bize matlup, yine sendin bize mevut. Sayende bugün herkes olur zinde ve mes'ud. Her an seni bekler ve sayıklardı bu dünya. Hak kendini gösterdi bugün bitti oruya 1300 senedir toprağa dönmüş nice milyar mümin ve muvahhid seni gözlerdi hep ey yar. Her hepsi de senden yana söylerdi kelamı her hepsi de her an sana eylerdi selamı Nur çehreni açsan atarak perdeyi yüzden söyler bana ruhum yine mezdettü yaqinen Vallahi ezelden bunu ben eyledim ezber. Risale-i nurdur vallahi o son müceddidi ekber. Yüzlerce senet hem nice yüzlerce işaret. Eyler bu mukaddes koca davaya şehadet. En başta gelen şahidi adl Hazreti Kur'an göstermiş ayan en 33 yerde o bürhan. Ya mudrikanın kalbine gömmüş Esedullah. Çok sır ki bilenler oluyor hep sana âgâh. Kün gel vakti demiş ol pîr-i Binlerce veli hem yine yapmış buna bin Mu'cizdir o söz, haktır o öz, görmedi her göz. Artık bu muammaları gel, sen bize bir çöz. Altıncı sözün aldı bütün fiil-ü sıfatı. Verdim de arındım ona hem zatı hayatı müflis ve fakir bekliyorum şimdi kapında. Tevhide eriştir beni, gel varını sun da. Ben, ben diye yazdımsa da, sensin yine ol ben. Hiçten ne çıkar, hem bana benlik yine senden. Affet beni ey affı büyük, lütfü büyük Risale-i Nur. Birden bile hem eylemesenden beni ya Rabbena Nur aşkına, hak aşkına, dost aşkına, ey nur, nurunla ve sırrınla bugün kıl bizi mesrur. Ey nuru ezelden gelen nuru Muhammed, aleyhissalatu ve Ey sırr imandan gelen nuru müebbed. Binlerce yetimin duyulan ahını bir kez sarsar o büyük arşı da vallahi bu çıkan ses. Vallah Cemilsin yeter artık bu celalin göster bize ey Nuru Muhammed bir kere cemalin dergahını aç et bize ihsan yine ey Nuru Risalet biz dertli kuluz kıl bize derman yine ey Nuru Hakikat emmare olan nefsimizin emrine uyduk Ver bizlere sen nur ile ikân yine ey nuru Kur'an. Hırs ateşi sönsün de gönül gülşene dönsün. Saç nurunu hem feyzini her an yine ey nuru iman. Sen nuru Bedi, nuru Rahimsin bize lütfet. Hep isteğimiz aşk ile iman yine ey nuru ilahi. Dinin çekilip dev gibi saldırmada vahşet Rahmet et bizi gark etmeye tufan yine ey nuru rahmani Pür Nur'a boyansın bütün âfâkı cihanın her yerde okunsun da bu Kur'an yine ey nuru sübhani Mahbubuna uyduk hepimiz ümmeti olduk ağlatma yeter et bizi handan yine ey nuru rabbani Ol rabza-yı pak-ı Ahmedi Aleyhissalatu vesselam Göster bize bir dem. Artık olalım hep ona kurban, yine ey Nuru sameedani. İslam'a zafer ver, bizi kurtar, bizi güldür, Adamızı et hak ile yeksan, yine ey nuru Furkani. Her beldeyi İslam ile Olsun bu yeşil yurt. Ta haşre kadar cenneti canan, yine ey nuru imani. Ol Fahri Cihan Ali Aba hakkı için hem yarap hıfset bizi afatü bela'dan ya nurel envar bi hakkı ismiken nur Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ve in şey'in illa yusbihu bi hamdi Mubarak üstadım efendim o büyük ve güzel has nurunun bu fakir ve bi icare talebenize bu vadide ve bu şekilde olan ihsan ve ikramatını aynen huzuru irfanınıza sunuyor ve bu vesileyle mübarek ellerinizi ve dameni i bir daha öpmek şerefiyle müşerref oluyorum. Kabul buyurulmasını hazretinizden istirham ederim efendim. Aciz ve bicare talebeniz Hasan Feyzi rahimehullahu bi adedi hurufi il maktuba ve'l-makrua amin.